Günaydın. Şişli Mecidiyeköy'de olanları biliyoruz. Şehrin göbeğinde kalan son yeşil alan ve stad yıkıldı. Yerine bir beton alışveriş merkezi daha yapılıyor. Gitgide kent nefes alamaz hale geliyor ve boğuluyor. Benzer bir hikaye Nur Yücel tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve belediye başkanı Kadir Topbaş'a yönelik başlatılan kampanyada geçtiğimiz haftalarda ele alınmıştı. Bundan da bahsetmiştik. Eski Salı Pazarı alanı olarak bilinen kuş dilindeki alanın alışveriş merkezine dönüştürmemesi için başlatılan kampanya da sona yaklaşıldı. 16 Şubat'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde askıda kalan karara itiraz için toplanan imzalar, Kadıköy Belediyesi tarafından toplanan imzalarla birleştirilmiş ve projeye itiraz için yola çıkılmıştı. Daha fazla yeşil alana sahip olabilecekken insanları tek bir yere sıkıştıracak alışveriş merkezleri istemiyoruz. Temiz hava istiyoruz diyerek yola çıkan Nur, 100 yıl öncesine kadar Kadıköy'ün mesire yeri olan Hemen ortasından geçen Derede sandal sefalarının yapıldığı Kuşdili Çayırı'nın yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu haberine vermişti. Daha önce buraya yapmak istediği alışveriş merkezi projesi mahkeme kararı ile iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir plan hazırlayarak Kadıköy'de yapılaşmaya açılmayan son alanlardan biri olan eski Salı pazarı alanına en az Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi büyüklüğünde bir alışveriş merkezi yapacağını söylüyordu Nur. Alanın zamanında 3. derece doğal sit alanı ilan edildiğine, zamanla yıpratılarak betonlaştığını fakat hala geç olmadığını, yapılaşmaya izin verilmemesi buranın yeşil alana çevrilmesi gerektiğini söylüyor Nur. Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Erol Özyurt, Eski Salı Pazarına yani Kuşdili Çayırı'na alışveriş merkezi yapılabilmesine izin veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin geçtiğini ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da onaylandığı bilgisini vermişti. Karar 28 Ocak'ta Kadıköy Belediyesi'ne ulaşmış ve 16 Şubat'a kadar da askıda kalacaktı. Bu süre içinde Kadıköy Belediyesi'ne de itiraz etme ve dava açma hakkı bulunuyordu. Kadıköy Gazetesi tarafından konuyla ilgili esnafa sorular sorulmuş. Cevaplara bakılırsa esnafta alışveriş merkezi yapılmasını istemiyor. Salı pazarı kaldırıldıktan sonra durgunluk yaşadıklarını söyleyen dükkan sahibi Mustafa Genç, Otobüs duraklarının yapılacağını duymuştuk ama otobüs durakları mı, yeşil alan mı yoksa alışveriş merkezi mi diye sorarsanız bence en son seçenek alışveriş merkezi olmalı. Çünkü alışveriş merkezi olursa satışlarımızı olumsuz etkileyebilir ve bölgede trafik çok yoğunlaşır diyor. Bir başka esnaf Ahmet Burçin Koç da alışveriş merkezlerindeki büyük mağazaların çevredeki küçük esnafı olumsuz etkileyeceğini, trafiğin kilitleneceğini de kesin olduğunu söylüyor ve yeşil alan olarak kalmasını tercih ediyor. 40 bin metrekarelik alanıyla kuş dili çayırı olası bir felakette ya da İstanbul depreminde halkın çadır kurabileceği nadir alanlardan biri olarak da gösteriliyor. Nur tarafından başlatılan ve Kadıköy'e alışveriş merkezi dahil e, park değil bir park istiyoruz diyen kampanya hakkında detaylı bilgiyi de change.org.taksim kuş dili adresinde bulabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta size buradan duyurduğumuz bir kampanya vardı. Tabiatı ve biyolojik çeşitliği koruma kanunu hakkında Kampanyayı başlatan dağcılık ve arama-kurtarma çalışmaları ve kitaplarıyla tanınan Nasuh Mahruki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Orman Su İşleri Bakanı Veysal Eroğlu'na yönelik başlatılan kampanyada kanunun meclis gündeminden çekilmesini talep ediyor. Kampanyanın arkasında en büyük güç olan Tabiat Kanunu izleme girişimi geçtiğimiz haftanın son günlerinde 84 üyeye ulaştı. Çevre örgütlerinin de desteğini alan ve daha pek çok STK'nın da, ...katılması bekleniyor bu hareketi. Sevgili dostum, değerli yurttaşım diyerek... ...söze giren Nasuh Mahruki... ...hayatını insan hayatı kurtarmaya adamış... ...ülkesini her şeyden çok seven ve yaşamın ...en kutsal hediye kabul eden biri olduğunu... İnsan ve doğanın ayrılmaz bir bütün olduğunu bildiğini anlatıyor ve insanın yaşam kalitesini arttırırken doğadaki diğer canlıların yaşam hakkını da gözetmemiz gerektiğine inandığını ekliyor. Nasuh Mahruk'i yıllardır sürüncemede bırakılan tabiatı ve biyolojik çeşitliği koruma kanunun ne yazık ki yine ülkemizin bir klasiği olarak rantı merkeze alan tümüyle korumadan uzak bir anlayışla tekrar düzenlenmiş bir şekilde önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine alınacağını duyuyor. Kampanya cumartesi günü ivme kazandı ve Twitter'da çokça paylaşılarak yayıldı. Twitter eylem çağrısında bulunan Nasuph Mahruki'ye atılan imzalar için teşekkür ederken artık tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminden geri çekilmesinin büyüyen destekle mümkün olacağını düşünüyorum. Kim bilir? Sen de bu maili okurken kaç kişi olacağız? Bugün senin desteğinle kampanya Twitter'da gündeme taşıyacağız. Sesimizi duymayan kalmayacak. Kampanyanın ana destekçisi, tabiatı kanunu izleme girişimini oluşturan 84 sivil toplum kuruluşuyla beraber yapacağımız bu eylemle katılımın doğa ve gelecek için çok önemli. Paylaşmak için bir araya gelmek çok şeyi değiştirebilir. Dünü değiştiremeyiz ama yarını korumak bizim elimizde. Harekete geçmeliyiz hep birlikte ve hemen şimdi yoksa hepimizin için çok geç olacak diyerek sesleniyor Nasuh Mahruki. Yol geçecek maden arayacak diye Milli Park'ın bir yaban hayat koruma sahasının daha inşaat alanına dönüşeceğini söyleyen Nasuh Mahruki, davalar açılmış kazanmış ama dinleyen yok. İçindeki canlılarıyla ateşe verilen belki de kel kazan arazi orman dışına çıkar, verir parasını alırım diyenler var. Suların girdiği nehirlerin birçoğunun heser yüzünden kuruduğunu, sessiz dağlarda dahi hesapsız yapılan tesisler, otoyollar, konutlar, kamuya hepimize ait kıyılarımızın ise upuzun bir beton duvarın arkasında kaldığını söylüyor. Biliyoruz ki önümüzdeki günlerde bu yasa tasarısı meclis toplantısına gelecek. Birkaç dikkate alınmayan itirazdan sonra birkaç el kalkıp evet kabul edildi dediğinde belki basında küçük fotoğrafsız bir haber olduktan sonra ülkemizin paha biçilmez doğasının üzerindeki son koruma kalkanı da kalkacak. Yasa, tabiatı ve biyoloji çeşitliği koruma adı altında korunanları kullanılır yani yatırım yapılabilir hale getirecek. Bu kararları alırken de kimseye hatta işin önde gelen uzmanlarına dahi danışılmayacak. Sivil toplum yine her şeyden uzak tutulacak ve ülkemiz rantı merkeze alan bir anlayışla yine talan edilecek diyerek isyan eden Nasuh Mahruki bu haliyle taslağın gündeme getirilmemesi gerektiğini, taslağın gerçek bir koruma amacı ve geleceğimize karşı ciddi bir sorumluluk duygusuyla sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanması gerektiğini söylüyor ve yetkilileri göreve çağırıyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz noktaorg taksim tabiat kanunu adresini ziyaret edebilirsiniz yine Twitter'dan paylaşabilir hashtag doğa için ses ver diyebilirsiniz bu şekilde mesajın yayılarak insanların ve meclisin bizi duymasını ve bu şekilde de tabiatın korunmasını sağlayabilirsiniz diyor tabiatı koruma izleme girişimi Evet doğamızın korunduğu bir gelecek diliyle esenlikler diliyoruz